Allah'u Teala Fikitabı'l-Aziz Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Ya eyyühellezine amenü Tekullaha vel tenzur nefsün Ma kaddemet ligadüm ve tekullaha İnne habirun Bima tamelun Yerin göyun sahibi Bilinen ve bilinmeyen alemlerin Maliki bizi yoktan mumar eden Bu alemi bir kün Emriyle halk eyleyen Ulu Allah Ahkamı eskimeyecek olan Kitab-ı Kerim'in de Sure-i Haşr'da Okuduğum ayette Bizleri kendisine muhatap tutmuş Ne büyük şeref değil mi? Allah'a muhatap olmak Öyleyse Allah'a kul alınır ki cehane sultan olurlar Etten kandan olduğu halde Bazı zelalatü seninle konuşmayı tenezzül etmez Benden konuşmayı tenezzül etmez Bu yerin göğünün sahibi Allah seni ve beni Karşısına almış yani müminleri karşısına almış, onlara şeref vermiş, onlara hitap ediyor. Konuşan Allah yani Celle Celaluhu. Ayeti peygamberine indiren, peygamberin vasıtasıyla bizlere hitap eden Allah Celle Ya eyyühellezine ameluhu. Düşün şerefini bir defa. İmanın şerefi bu. İman etmenin şerefi. Çünkü iman bu alemde en yüce nimettir. En yüksek nimet imana malik olmaktır. Alak, yoksa sıhhatın var, sıhhatin yoksa imanın varsa eğer her şeye maliksin. Çünkü hayatta, dünyada ve ahirette muvaffak olanlar iman sahipleridir. Efendim bunca, bunca muvaffak olanlar var ki bunları biz İslam olmadığını görüyoruz. Ya öğrenciler bildiği gibi değil hadise. Birçok insanlar ki onlar biz Allah'a ve yevm-i kıyameti yandık derler de inanmazlar. Allah onların imanını kabul etmemiştir. Okuyalım. ve Birçok insanlar vardır ki Allah'a de kıyamet gününe inandıklarını ama onlar mümin değil Cenab-ı göre. Gene bizlere hitap ediyor ve en tümül alem ve inkuntum Eğer siz hak ile ederseniz, eğer siz hak ile ibadet ederseniz sizi âlâ kılacağım diyor. Edlekılmayacağım. Rezil etmeyeceğim diyor dünya ahirette. Hak ile iman. Hak ile iman nedir? Allah'ın sevgilisinin ağzıyla, onun sözüyle söyleyelim. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Tekrar ediyorum. Birbirinizi sevmedikçe, birbirine hak ve hukuna riayet etmedikçe, birbirinizi sevmedikçe, doğru dürüst olmadıkça, müstakim olmadıkça, çünkü birbirimizi sevmekte istikamet vardır. İstikameti bir mühim arasıdır. Birbirimizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Her ne kadar ben Allah'a inandım dese de Allah'a aşamalıdır der gibi. Halbuki Allah diyen diller bu esmayı andığı onun sevgisiyle o dilin sahibi olan gönülle titremesi lazımdır. Vücudundaki tüylerin tiken, tiken olması lazımdır. Çünkü bizi gören, bilen bizden haberdar odur. Bize bizden yakın olan odur. Her yerde, her mekanda, her zamanda bizi görür ve bizi işitiriz yaptıklarımızı. Bunu görebilirsek o vakit hiçbir yoldan çıkmayacağız. Ama bunları böyle bilmezsek Allah vardır deyip de yürüyenler Cenab-ı Hakk'ın <gülüyor> esması yani bir elifle iki bir de heyi söylüyorlar. Allah'ın ismi dilde olacak, sevgisi ve itikası ve hası gönülde olacak. Hatta öyle Allah, öyle Allah'tan korkacaksın ki bırak cehennemin narını, bırak azapları, kabir azaplarını, akabeleri bırak, Allah bana kulum demezse ben hiç ne yaparım diyeceksin. Çünkü senin Rabbin O, seni O yaratmış. Kim inkar edebilir bir katarsızdan halk olmadık mı? Babamızın beline gelmedik mi? Oradan anamızın rahmine düşmedik mi? Sonra anamızın rahminde hays kanıyla yorulmadık mı? Kudret, kudret fırçası ile tersim edilmedi ki mi? Allah bizi yoğurup istediği şekle koymadı mı? Kim kere bilir? E bu sevmeyecek kısım Allah-u Teala Hazretleri. Sonra bu aleme geldin etrafın nimetullahi ile dolu. Sonra bir de sana Kur'an'da Allah mümin diye hitap etti. Seni sevgili Muhammed'e ümmet etti. Sonra sana istikbali hazırladı. Ebediyet senin. Sen hakla beraber Hakla berabersin, hakla beraber olacaksın ebediyye. Birbirini sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Böyle kalpte kim, adalet, haset, buz ucub, bir takım Allah'ın sevmediği sıfatlar kalpte olduğu müddetçe iman, iman tehlikelidir yani. Birçok insanlar fitret İslam üzere doğduğu, İslam diyarında yaşadığı küfür üzere öldü. Neden? Nereden geldiğinin için geldiğini düşünmedi. Halbuki geçen hafta söylemiştik, biz hakkı bilmek için buraya gönderildik, getirildik. Allah öyle istedi, kendi bilirmek istedi, bizi öylece halk etti. Gizli bir hazineydi. Bizim vazifemiz hakkı bilmek, hakkı arif olmaktı. Sen niçin hilkatı de bilmedin de hakkı arif olmadın? İman sarsıldı o vakit. İman sarsılınca buz adabet girdi. Müminler, bir vücudun uzu gibidir. Nasıl ki vücudun bir tarafına iğne bir battığı vakitte vücudun her tarafı sızlar. şarkta bir müminin ayağına bir tiken bassa, kalptaki Müslüman bundan müteessir olmasa, o vücuttan ayrılmıştır o. O vücuttan değildir o, o. Onun için müminler, Yek vücut gibi bir üçlü olacaklar. Tevhidin manası odur. Tevhid lisanen la ilahe illallah'tır. Batın manası yek vücuttur. Hakla bir olmaktır. Üzümün taneleri gibisin salkıma bağlı. Ekşileri daha olmamışları, korukları, cahilleri, çürükleri ömürlerine geçirip de israfa verenlerdir. Olgunları tam kamil müminlerdir. Ama bir salkıba bağlısın. İşte ben Resul-i e söylüyorum şimdi. Birbirinizi sevmedikçe renk, ırk meselesi mevzubası değildir. La ilahe illallah muhammed Resulullah diyen senin öz kardeşinden daha ileridir. allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bize Kur'an'da bizden evvel geçmiş olan peygamberlerin kıssalarını bahseder. Bunun manası Onlara bakarak ibret almamızdır. O kavimlere bakarak ibret almamızdır. Tarihten ibret almayan tarihe ibret olur. Bakta ki Allah kavmi Nuhu halak etti. Nuh peygamber kendi oğlunu, oğlu kendine iman etmemişti. Olur mu efendi olur ya. Düşmanını belinde taşırsın haber etmeli olmaz. Düşmanın belindedir. Nece gündüz demeden çalışır, yedirirsin, düşmanını büyütürsün. Haberin bile olmaz. Dost Allah'tır. Mahbub odur. Mabud odur. Sevilecek odur. Fakat şefkati pederane, baba şefkati tabi, oğlu da kafirlerle beraber kaldı dedi. Ya Rabbi'in Nebbi'nin ehli, benim çocuğum benim ehlimdir. Boğacak mısın kafirlerle beraber? Allah bu peygambere şöyle hitap etti. Neyse min ehlik. İnnehu amelun غَيْرِ الصَّالِحِ Ya Nuh, o senin ehlin değildir. O salih kişidir. Yani senin berinden gelen senin ehlin olmaz. Senin yolundan gelen senin ehlindir dedi. Acaba atabildik mi? Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Peygamberimiz. İkinci iman da, imanın kemali, beni her şeyinizden ziyade seveceksiniz. O vakit imanınız kemale girer. Allah ve Resulü her şeyinize icadı seveceksiniz. İbrahim gibi Halil ol. Allah'a dost ol. Öyle sev. Görmedin mi? İbrahim Allah yoluna İsmail'i kurban etmedi mi? Efendi o peygambermiş öyle deme. Ona varis olan senin cetlerin Allah yoluna evlatlarını düşmana gönderip de kurban mi? Şehit babası değil misin? Şeyde evladı işte Halil'sin söyledi. Hangi hane var şehit vermemiş? Allah için, namus için, millet için, vatan için hangi hangi hane var soruyor hepinize idare ediyor. Bunlar işledikleriniz ve duyduklarınız üç tane beş tane yedi tane on tane on iki tane on beş tane ya duymadıklarınız nenelerimiz, annelerimiz çocuklarını büyüttüğü vakitte uyusun da büyüsün ninni şehit olur inşallah ninni öyle duymuş ederlermiş ninni çağırır çağırırlar üzülürler. Biz harde gidemiyoruz üzülürler. Saçlarını keser, harbe giden süvarilerin özenkilerine saçlarını bağlarlarmış ki düşman da gazada bulunsun diye. Senin annem, benim hamillem, senin hamillem. Öyle bir kahraman milletin den Allah ve Resulü için. Allah ve Resulü için. İman kemale girdiğini hiç korkma. Ateş yakmaz. Allah. Su boğmaz. Bıçak kesmez. İman kemale girer şeye. Çünkü, müsebbib bir Hakiki Allah'tır. İsmail'i bu kesmedi değil mi? Kur'an sana haber veriyor bunu. Demek ki müsebbib-i Hakiki keserse keser bıçak. Kesme demeyse bıçak nasıl keser? Müsebbib-i Hakiki olan Allah yak derse ateşe yakar. Ateş nasıl yakar? İman kemale edecek. Demiş ki, bir avuç askerle demiş, esir düşen bir paşamıza, kahraman bir paşamıza, Kral, bir avuç askerle benim yüz binlerce askerime karşı altı ay nasıl durdum demiş. Sabahleyin beni kaldır göstereyim demiş krala. Yahut kalkın siz demiş, göstereyim size. Böyle kış havası, soğuk havaymış. Ne olacak diye kral kurtmuş sabahleyin, merak etmiş. Yüz binlerce asker getirmiş, bir avuç asker, on bir asker, altı ay yüz binlerce askeri durdurmuş. Sonra sabahleyin bir de gösteriyor. Tuna'yı, Tuna'yı bizim askerler, Tuna donmuş soğuktan, yıkanmak iktiza eder, Allah korkusuyla kafir asker elini yıkamaya korkuyor, bizim asker 18 kalış Tuna'yı kırıyorlar, yıkanmak için gusaltısını alınıyor. İşte bu iman sizi mağlub diyor, bu iman sizi karşıya dayanıyor bu iman. Senin ceddin böyle, dağ, deniz, tepe hiç onlara vız gelmiştir. Ateşlere yaşanan derler gibi yumuşlardır Allah ve Resulü için. Neden? İman kemaldedir. İman kemale gir mi, az da olsan Allah seninle beraberdir. Her kim iman etti, o kimse galib oldu, muzabbar oldu. Galibiyet kesrette değildir, imandadır, inançtadır. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor şimdi. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Allah ve Resulünü her şeyinle ziyade sevmedikçe Hatta hatta evladından, canından, malından, kasandan, kesenden, her şeyinden ziyade sevmedikçe, imanın kemale irvasıdır. Dünya ve ahiret saadetini isteyenler, okuduğum ayet-i kerime ona söylüyor, Yarın iki gün için ne hazırladın diyor. Dünya ve ahiret saadetini isteyenler, dünya ve ahiret saadetini isteyenler, imanlarını kemale irdirsinler. Kendilerine çekip ve düzen versinler. Kur'an'ın boyasıyla boyalsınlar. Allah Resulü'nün ahlakıyla ahlaklansınlar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklansınlar. Dürüst bir hayat, imanlı bir ömür, saadetli bir yaşayışa hazırlan. Belki sade görünür ama çok lezzetlidir. Hiçbir, hiçbir meyhanede Hiçbir kötü makamlarda o zevk bulunmaz. Anlayan için anlayamayacağımız bir şey yok. Anlayana söylüyoruz çünkü her şey kendi kendi bulunduğu mevkiden zevk alır. Senin zevkini değiştirecek diyelim ya. Tavsiye ediyoruz. Mesela gül, böce, gül böceği günde yaşayabilir. Başka ne koşsun o. Haneme ibadet götür, taat götür, kulluk götür. Yani Allah'a kulluk, kula kulluk değil, Allah'a kulluk götür hanene. İbadetli, taatlı, vakitli, her şeyi yerli yerine sadece inmek istiyorsan hem dünyada hem ahirette ve hazırlıklı bul Daima sizlere söylüyorum ve söyleyeceğim de ölünceye dek yolcu nasıl? Mesela bir tayyare indin, diğer bir tayyareye bineceksin, aktarma yapıyorsun, bekliyorsun diğer tayarıyı Aynı o durumda bekle dünyayı. Ama bunu herkes Serh Hoca bende söylüyor ama işitmiyor, konuştuğunu. Hiç ölmeyecek gibi çalış. Bunun manasına demektir, Senin Sen perdi öleceksin. Ama senin kavmün, senin milletin kıyamet gününe kadar dünyada kalması lazımdır. Onlar için çalış. Yarın ölecek gibi nefsini hazırla. hazırlar. Güzel bir kısa az evvel söylemiştim. Gene sizlere söyleyeyim. Mükafatını mutlaka göreceksin. Çalışman lazım. İstikbal için çalışman lazım. için değil çocukların için çalışman lazım. Vatan için çalışman lazım. Hiç ölmeyecek gibi çalışman lazım. Harun Reşit geçiyormuş atıyla beraber. Harun Reşit denildiği vakitte de böyle kömürü reşide bakala etme. Şarkın en büyük sultanı, Abbasilerin en şerefli hükümdarlarından, Abbasileri, devleti Abbasiyenin yanında Cafer'i vermeki Bakmış çok yaşlı, çok ihtiyar bir adam, gözleri görmez. Kamuru çıkmış, yer çekmiş kemesine. Elinden hurma fidanları dikiyor, çalışıyor. Yaşlı bir adam, 90 küreşinden. Halifenin nazarı dikkatini zelip etmiş. Ne kadar haris bir adam demiş ki bu, bu yaşta hurma ağacı, artık bunu itirar etmesi lazım. Atının yularını çekmiş. Baba kolay gelsin, ne yapıyorsun? Bakayım demiş. Oğlum demiş, hurma ağacı dikiyorum. Demiş. Gülmüş. Halife. Kurma ağaçları kaç sene meyve verdi demiş. Demiş, şunlar 100 senede verir demiş. İkinci sırayı göstermiş, bunlar 30 senede verir, bunlar da 10 senede verir demiş. Peki sen bunlara yetişebilecek misin demiş, yemek için diktiğin kolu? Yok, iş öyle değil demiş. habay ecdadımız diktiler, biz yedik demiş. Biz dikiyoruz, çocuklarımız yesin demiş. Şimdi burada sana bir şey veriyorum, hiç ölmeyecek gibi çalış demek şahsenin için değil o şimdi. O kavmin, milletin için, dinin için. Kıyamet günü kadar dünyada kalması için çalışman lazım. Emir'in çok memnun olmuş kendi tabasından böyle bir kimsenin böyle cevap vermesine. Tek memnun olmuş, çıkarmış bir torba kendisine altın atmış, ihsan etmiş yani. İhtiyar almış, altına elini kaldırmış, semayayı, yüzünü yere dikmiş demiş. Ya Rabbi, ''Daha benim ağaçlarım kemale ilmeden meyve verdi elhamdülillah.'' demiş. Sultan gene hoşuna gitmiş, bir torba dağıtmış, gene ellerini kaldırmış. ''Ya Rabbi, her ağaç bir meyve veriyor, benim meyvelerimde kemale ermeden iki meyve verdiler.'' demiş. Bir torba dağıtınca demiş ki, ''Cahit gidelim, bu ihtiyar bizi soyacaktır.'' demiş. <gülüyor> Şimdi, yani hiç ölmeyecek gibi çalışmanın manası... Görüyorum genç insanlar görüyorum şu zamanımızda. Onlar açıldı, konuştuyduk. Az önce de aynı yani kısa akıma gelip size de söyledim, kuşmaya gitti. 40 yaşında adam tekağı oluyor, tekağı olur mu hiç Ondan sonra memleketimden tecrübe, 40 yaşlarında tecrübe gördü. Memleket tercih, tecrübesi gördü, vadimleri tecrübesini gördü. Ondan sonra ihtimalleceğiz ki. 40 yaşında tekağı da oluyor. Ben kitapçıydım ki çocuk talebeydi, geldi, benden kitap alıyordu, Ben gördüm. bizim ne ne yapıyor? Tekağı oluyor, ne mi? ben kasemde çalışıyorum. Yani 54 sede çalışıyorum ben. 30'dan beri çalışıyoruz biz. Elhamdülillah. Ha, ferdi de, ferdi de hemen, hemen ölecek gibi. Mesela bugün cuma namazı benim son cuma diye yıkılacaksın namazı. Çünkü ikindiye çıkmaya elimizde senet yok. Her nefesin Allah'a zikir olacak ve son nefesini diye düşüneceksin. Zaten böyle düşünücen fenalık yapamazsın. O fenalık yok mu fenalığın başı? Ölmeyeceğim, ölüm onlara var, bize yok diye. Yani ölüm ölenlere var, bize yok, öyle zannediyorsun sen. Biz öyle zannediyoruz, kanı kısa ölüme? Mezarsı gibi. Mezarlıken göreceğini düşünmüyor, ölü bekliyor ki para alsın diye. Öyle olmasa ne? Her şeyin hazır olsun. Evvela tövbekar ol. Tövbesiz ibadete kabul olmaz. Hader vereyim sana. Onun Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de el الْعَابِدُونَ Evvela tövbeyi getirmiş, sonra ibadet vermiştir. Yani bir adam tedavi olacak mı doktora? Evvela perih etmesi lazım, sonra ilaç olması lazım. Peris tutmadan ilaç alırsa zarar olur onun için. Mesela bir adam günahını tövmeden namaza devam etse, o namaz onu Allah'a götürmez. Allah'tan uzaklaştırır. Çünkü halkı kandırır. O namaz kılıyor, halk olur. Ve halk felakete gider yani. Ve birçok insana itikadın ve imanın sarsılması sevgı olur. Anlayışın evvela tövbe. Birincisi. Gecede de gündüz de ama tövbe. Tövbe yarattığı demekle değil. O işi terk etmekle. O işi terk etmekle. Tövbe deyince aklıma da şöyle bir kısa geldi gene. Konuştuğumuz sırdan unutur da kıssalar bir şey kompleme gibidir insan hatırında kalır. Bir eşkıya reisi. Büyük bir eşkıya varmış, yol kesermiş. Fakat zikmeti lillâhi kimi soyarsa ismini deftere kaydedermiş. ne memleketin neresi, ne iş yapıyorsun? Fena. Bir gün yine böyle büyük bir kervan geliyor, o da yukarı keşfediyor kervanı, derbende girsin ki, önünü arkasını kesecekler, söz Bakarken kervana, kulağına harfsız, cihesiz bir seda gelmiş, mehip bir seda, hadiften. Ey kervanı gözleyen göz, seni gören var. Derdimiz eşkıya reisi başlamış ila bir daha arkasından, bir daha ve her şeyi bırakmış Hazret. Anlamış ki Allah bir kulunu severse onu kendi tarafına çeker, onun gözüne ibret verir. Onun kulağına işittirir, hakkı duyurur. Ona kendi esmasını diliyle zikrettirir. Onun göğünme sevgisini verir, kendisini sevdirir Allah. Bu da söyledik, ağrı sene yer Allah. Demiş ki, adamlarına bırakın gitsin mı gitmiş kervan, hemen tövbekar olmuş bu adam, adamlarını dağıtmış ve elindeki bulunan adreslerle kimi soyduysa kapısını çalıyor, aldığını veriyor oraya. En sonunda bir Yahudinin 100, 100 altın soymuş ondan, fakat para kalmamış ne olduysa, nasıl olduysa. Gitmiş kapısını çalmış, Yahudi çıkmış kendisine. Dedi, ne istiyorsun, seni trenci yerde soydular mı? Soydular, ne kadar param aldılar seni? Yüz altını mı aldılar dedi, sen adamı tanıyor musun dedi, tanımıyorum dedi. Görsen tanımsın, tanımam dedi. Vaktiyle olmuştu bu hadise bundan. 25 beş sene, 30 sene evvel falan. Şu adam benim dedi, ya sen misin? Hadi karakola bakalım. Ben karakola gitmeye gelmedim, bak kendin teslim oluyor, geliyorum sana. Ben tövbekar oldum. Allah bana tövbeyi nasip etti. Tövbekar oldum, şimdi sana geldim, bu parayı vereceklerim, kudretim yok ama senin yanına çalışayım ben. Bana kuru ekmek ver. Sana yüz altınlık iş yapayım, ne kadar çalışırsan beni. Bütün sen de karakola ne alacaksın dedi, beni hapsederler. Sen paranı alamazsın ama ben şey, bak çalışmaya geldim sana, gitirdimler, şey olarak teslim oluyorum sana. Peki öyle söyledi. bir yar var, dedi ki bu yarı, bu tepeyi bu yara dolduracaksın, burasını tarla yapacaksın dedi. Ama on beş dolmaz diyor kitapların beyanına göre. Büyük velimullah'tan birisidir, ismini vermeyeceğim kendisi. Mekke'ye giden bu ziyaretinden hiç, hiç geçmemişler yani. Hani şimdi bazı kimseler var dar göçlü olmayın öyle. Vaktiyle bu adam şerhoc eşitlik ebliya mı oldu filan bırak. Öldü. Her gün ölüp diriliyorsun sen. Allah'ın muhime sıfatları var üzerinde senin. Etta'yı müezzem mi Dinliyor musun manası? Günaha tövbe eden yani günah terk eden, tövbe eden bir daha yapmasın cezmi kasteden o günahı işlememiş gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kumların sayısınca, denizlerin dalgasının sayıldığı günahın olsa, tövbe ettin mi Allah affeder. Bir tövbe. Allah Sakın övünme gelsen Allah'tan. Allah'a hürmet et. Allah'a sev. Allah Allah sevecek. Allah sevecek bu döneti. Bu bekler. Öyle bir vallıdır o. Peki de sabahleyin kalktı. Kazma elini aldı, gitti oraya. Bocek gibi değil. 20 sene çalışsın bocek gibi değil. Der ya Rabbi, bu ateşin benim kalbime sensin. Beni tövbe davet eden gene sensin. Benden hidayet eden gene sensin. Ben aciz kulum. Ben bunu yapacak durumda diyeyim. Biliyorsun ya Rabbi halim. Ben bunu nasıl yapabilirim? İhtiyarım. Tövbe ettim. Ders allanmaya başladım. Evet her şeye kadir, kalim olan Allah. Onu kum, kumun yapan Allah. Suyu, ateş, ateşi suyu yapan Allah. Birdenbire o Da kaydı ve orasını doldurdu. Allah'a sevgili olursan ne istersen Allah'tan alabilirsin. Halil ol. Haliller... Haliller, Allah'tan istediklerini alabilirler. Habibler istemeden alır. Habib istemeden alır, Halil istediğini alır. Gitti dedi, vazilem, tamam dedi, buyurun bitirilmiş. Yahu dedi, olur bir şey, alayım ediyorsun diyorsun benden dedi. Bir de geldi, hakikaten de olur. Fesübhanallah, yahu da şaşır. Oldu ki şey. Dedi ki, doğru söyledin, ben mesela söz verdim, şimdi seni ben azal edeceğim, şimdi ama... ...benim ahdim var. Sana bir torba altın vereceğim, 106 altın, o altınlar benim elime say ki, ben böyle ahdetmiştim. Yani borcunu ödemiş ol, ben sana burayı bu doldurmak için 100 altın veriyorum şimdi, altınları bana ver ve borcunu öde dedi. Olur, nasıl istersen dedi, helalleştik değil miyiz? Bir torba getirdi, verdi Hazretin eline, o da açtı torbanın ağzını, aç avucunu dedi. Yani Bismillah dedi, 1, 2, 3, 4, 99, 100 altın diye verdi. Yahud altınları al, torbaya koytun sana dedi ki bana, İslam'a <gülüyor> arz et bana dedi. İslam'ı bana arz ettin. O da buyurdu ki, اَشْهَدُ اَنْ la اِلَٰهَ illallah". اللّٰهُ Burada çok büyük incelikler vardır, bunları söylemeden geçiyorum ben, herkes kaldıramaz burada Cami camide buna ihvan-ı yaranımız. Yani, satıyı geçiyoruz, bu eşhedü kerimisi şehadettir. Şehadet, gözle görmek lazımdır. Bir adam, birisi gördüyse, ona sen şehadetsin, mahkemede seni kapatışa ederler, gözünden görmeye şehadet denir. اَشْهَدُ اَنْ la اِلٰهَ illallah". Güneş var, ama güneşi görmez. Onun için bu çok şükür Eşhedü la ilahe illallah Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed ve Neden de bu icabeti? Dedi ki bu torbayı sana verdiğim makta bunu şeye toprak doldurdum. Altın vermedim sana. Toprak doldurduğumu verdim. Neden? Görüyorsun koca, koca dahi bu yara indirdi Allah. İşte bu toprağa da altın yaptı dedi. Çünkü diyor ki ben okuduğum Tevrat'ta bir adam hakkıyla tövbe ederse tuttuğu toprak altın olur diyor dedi. Ben de acaba bu, bu ayet sahil midir diye bunu yaptım. Hakikaten cana ı Hak elinden toprağa altın etti dedi. Ve İslam ile müşadep oluyorum İslam oldu. Ne anladım buradan? hikayeye ne anladım onu. Eğer hakkıyla günahlara tövbe edersen Allah'ın sevmediği, Allah'a menhiyatına tövbe edersen, tuttuğun iş, rahmet olacak, dünya ve vahsadesini iliştirecektir. Yok! Sen kamçı diye yılana yapışıyorsan eğer, zevk diye eğer Allah'a sevmedikleri şeyleri tutuyorsan, o kamçı seni bir gün sokacaktır. Birçok adam gözü amadır, eline aldığı kamçı mıdır, yılan mıdır bilmez. Yaptığı işleri, o kamçı, kamçı diye yılanı tutar, gözü amağı olduğu için bir gün yılanın döne döne sokar. Onun Hemen tövbe, istiğfar, hemen Allah'a kulluk. Gencim, memurum, amirim demeyeceksin. Efendim gününüz, işiniz var, akşam varsın. Allah gülüyor, gülüyor. Sakın tevz Memur musun, işçi misin? Elin, işte göğünün yardı olsun. Dilin Allah zikretsin, elin iş yapsın bir tarafta. Allah sevgisini, Allah korkusunu kalpten çıkarma. Ve hazır dur. O gelici, o gelici yani aşık ile maşıkı birleştirici Yahut insanları hasret ateşine yakıcı olan o gelişi var ya, ona melekülmört derler, ne vakit geleceği malum değildir. Onun için Allah'tan kork, ölüm günü için, yarın gün ne hazırladın? Onu da göz önüne getir bakalım şimdi. Bu kadar kâti bugündü. Ya Rabbi, göğünümüze muhabbetini, Habibinin muhabbetini nakşeyle. Amin. En büyük saadet ve selamet, senin muhabbetin ve Habibinin muhabbetini göğüne nakşeyle Bektir. Zahirlerimizi şeriat, nuruyla nurlandır, dilimizi yalandan, gıybetten, kötü söylemekten, gözümüzü hain bakmaktan, kulağımızı senin sevmediğin şeyle dinlemekten men et. Biz nefsimize galip edemiyoruz, senin yardımını bekliyoruz Ya Rabbi. Dilimizi zikrinle süsle, gözlerimize ibret nimeti ver, ile bakalım. Birine bakalım şükredelim, birine bakalım fikredelim. Kulağımızdan gaflet pamuğunu çıkar. Hak kelamını işitelim. Hak kulağı olsun da hak kelamını işitelim. Hak dudak hakkı söyler. Hak göz hakkı görür. Hak kulak hakkı dinler. Ya Rab, gönlümüzden sevmediğin sıfatları çıkar. Amin. Dünya metaını ver, fakat ona muhabbet verme. Amin. Evladı ı ver, onlara iffet, ırız, namus, vatan sevgisi, insanlık, adimliği olmasını öğret Ya Rabbi. Amin. Bizi bu camiden boş çevirme. Amin. Bu ay Habibin Muhammed'in doğduğu aydır. Gönüllerimize nur Muhammediyeti tulu etri alıp bize irşat eder. Vallahi ve ila